O dansa baklar. O dansa baklar. O <tık> dansa <tık> be. Adam şarkı yapamıyor. Nah, nah. Zip zip zip baby zip zip zip baby zip zip zip baby gibbedee Şoğlario diye şarkı zannettik. De hiçbir özelliği de yokmuşmuş şarkının. Aklınızda olsun yarın Şap, öbür gün. Zam, zam, derlerse trenden Kadıllar. Tren Aman ne güzel şarkı. Beedi. Sen grubun ismini Tren koyacaksın. Sonra en şarkının hiç şarkının ismi Kadıllar koyacaksın. Olabilir. Hiç trenlerle ilgili bilgimiz yok bizim, değil mi? Uçaklarla ilgili mesela birkaç tane şey söylüyor işte 737 bilmem ne Airbus falan filan böyle Trende var mı öyle bir şey? Yani yani marka uzun model uzun, mi istiyorsun? Marka model şekil Uzun uzun anlatacağım trenlerle ilgili Ya bir de bir şey rica edebilir miyim? Radyo artık bizim üstümüzde deney yapmayı bırakabilir mi? Bir insan ne kadar üşür deneyimi? Yani bu kadar soğukta bakalım Bakalım stüdyo sıcaklığını sıfır derece dışarıdan daha soğuk hale getirdiğimizde Bakalım yayın yapabiliyorlar mı? Bak, bak kaç yaşıma geldim artık ya yani sevgili dinleyiciler şey Yapamıyoruz gibi, bu deneyler de daha önce sonuç verdi yani Bakalım bu sefer mesela, yapabiliyorlar Sabah bunu. arabanıza bindiğinizde hani arabanızın içinin sıcak olacağını düşünürsünüz ya Hani boş bir düşün, şeydir e, Ne derler onu umuttur Aynı biz de stüdyoya girdiğimizde o şimdi sıcacık dedik Valla gocuklarla yayın yapıyoruz Valla hava da öyle çok sıcak sayılmaz Fahir hiç stüdyomuza şey bulmu e, Biliyorsunuz stüdyomuz, canım. Aa, stüdyomuz Stüdyomuz şeffaflığıyla meşhurdur e, Hava nasılsa stüdyomuzda ona Aynı. uymaya çalışıyor. İşte bu yayıncı gerçeklerden kopmasın, yaşadığı Kopmamalı. dünyaya kendini stüdyodayken de ait hissetsin diye. Bir de dinleyicilerimize özellikle evden çıkmamış olanlara takvime bakarak, pencereden bakarak kıyafetlerini seçmesinler. Çünkü takvime bakınca Mart, aa, tam artık yavaş yavaş bahar geliyor derler. Tepeye bakınca güneşi görürler ama gerçekler öyle değil. Biz Otlu'ya geldiğimizde donmuş araba gördük Oktay'la olmuş bir keşede mi kalmış. Vallahi hemen yetkililere haber verseydin Üstü buz kaplı araba gördük. Kar falan da değil, buz kaplıydı. İçinde adam var mı diye baktık. Göremedi. Güneye çalışırken o da donmuş mu acaba? öyle bir şey diye. Yok yani hiç öyle güneşe aldanmayın. Ee, onun dışında hani cemre düşecek yarın. Hava ısınıyordur Son cemre yarın düşüyor falan diye de öyle de değil sevgili dinleyiciler. Dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor şu anda. Neyi seyrediyor bizim titrememizi seyrediyor <gülüyor> <gülüyor> Keyifler olsun güzel gene güzel Gün içinde keyifli. de 7 derece 8 derece falan olacakmış Bunlar gerçekten e, korkunç rakamlar diyebiliriz Oktay Bey Ne bileyim böyle o kadar hava değişikliği sıcaklık değişikliği olur mu ya Çatlar, çatlar. insan İnsan çatlar Bardak yani, bile çatlıyorsa insanda, insan kesin çatlar Özellikle erkeklerin nereden çatlayacağını da biliyoruz Nereden? <gülüyor> çatlar Çatlar fail nereden olacak? E ha evet çatlar bir yan. bak benim beynim şu şu anda çünkü artık uyuşma emaresi gösteriyor ona yapacak bir şey yok. İki sebepten çatlar insan. Bir so so soğuktan, ee, soğuktan iki, iki hasetten. Hasetten doğru kıskançlıktan. Haset çatlar yani diye kıskançlık geçer. evet. Bizim Oğlum, bizim Anadolu'da bir laf vardır adam kıskanç çok kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdık gibi o oh hesap. Ben de bir espri yapayım. Adam kıskançlıktan ne yapacağını şaşırmış. Karısı Kotra'ymış. Hayır <gülüyor> senin. Pek hazırlıklı gelmemişsin bugün. Valla ben şu kadarıyla. anda zaten iyice büzüştüm. Büzüşüktüm. <gülüyor> Şu anda içimi kapandım tamamen dışarıyla da bağlantımı kestim. Düştüşmen senin çatlama olasılığını düşüren bir şey. O yüzden aslında doğru bir şey yapıyorsun. Ali ağolunun öyle bir programda şey vardı. Ya bizim oralarda bir laf vardır resmen yani iyice sinir oldunuz falan gibi hiç görsel olmayan bir laf bundan sonra. Ben... <gülüyor> Yöresel Öyle. olduğunu kim söyledi ki? E bizim oralarda dediği zaman insan direkt yöresel ile Genel giden. dilimizde bir cümle kurulur. Şöyle. Belki o yaptığı sitelerden falan bahsediyordur bizim oralarda diye. Meşat'ın da mesela biz yaparız. Ya ki. da başladı lafa da sonra oralarda nasıl söyleniyorsa Biraz o ağır yayında böyle. söylenmez böyle diyerek <gülüyor> vazgeçmiş olur. Doğru. Buyurun efendim <gülüyor> haberler. Ben bu arada işte sabah şeyi düşündüm. Artık benim kaldırabileceğim pek soğuk böyle denizler çıktığında cayır cayır güneşin altında bir 10 saniye o güneş seni kurutmadan önce üşüdüğün oluyor ya. O üşüme. Havluyu ararkenki üşüme dışında bir üşümeyi ben yaşamak istemiyorum. Yaşatmak da istemiyorum kimseye. Oh evet. Beni ee, inanmıyorsunuz ee. bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, ha, evet. e, gene hani o zaman şey mi başlayalım? Şöyle hafif haberlerle hafif başlayalım. Haberlerle hafif haberlerle. Hafif meşrep anlaşılmasın. Onlar da var tabii ki. Hafif meşrep haberler de vereceğiz. Ee, mesela o hemen bir sonraki haberimde hafif meşref olacak ee, yılda 60 bin dolar kazandıracak güzel bir iş ne dersiniz dolar olmuş 2.55 ne dersiniz Efendim? Fırla, fırla, yap, yap. <gülüyor> al bunu ya al bunu, 60 bin, ayda 5 eder ayda 5000 bin dolar ee, civcivlerin cinsiyetini belirleyecek bir uzman aranıyor nerede civciv merkezinde nerede civmerk ııı ee... Yurt dışında tahmin ediyorum e, Yurt dışında bir yerde evet İşi yürüten kişi saatte bin adet civcivi cinsiyetlerine göre ayıracaksın Cinsiyetine bakacaksın Saatte bin adet zor ya nasıl Serbest civcivler? Ben bu görüşmeye gitsen, ilk mi? ilk sorum o olurdu Serbestse çünkü yapamazsın Saatte bin tane nasıl yakalayacaksın ya Birbirini o kadar? karıştırırsın. bir de hepsi aynı onların ya Yani sana bana aynı geliyor belki onlar birbirlerini fark ediyorlardır Bir da. de yani ne, dakikada 150 civcivi ben nasıl şey yapayım ya Nasıl dakikada 150 civciv, 1000 civciv dedim dakikada 150 civciv mi ediyor? 9 senede matematiği bitiren sensin. Benim... Vallahi bilmiyorum. Dün bir takım bölme hesapları yapıp ondan sonra karşıma bir takım rakamlarla gelen insan da sensin. Seni hani sıfır hatası. Çünkü o sen... ne ya? E aynı işte. Sen telefondaydın <gülüyor> o sırada. <gülüyor> yani şimdi bugün bu adamı söyleyeceğim. Artı senin sana itimadım yok öyle. O anla yani. Onu söylüyorum sana. 150 civciv iyi bir rakam iyi bakın abi işte Yani 60 bin dolar verecek sonuçta Nesine bakacaksın? Cinsiyetine bakacaksın 150 tane bırak hareketli civcivi 150 tane taş alıp bir tarafa koyamam Bir dakikada Al taşı altına bak koy Al yani civcivi herhalde bakıyorsun Gözünden ne bakıyorsun Civcivin neresi bakılıyor tabii canım öyle, Hayır tepeden tutup hafifçe Sıkıştırmadan onu bunu atmadan Böyle çevirip bakacaksın sonra tekrar koyacaksın da Hareketliyse çok zor abi yani, yani nereye koyacaksın bu dişi, bu erkek? bu hata olsa, ha? hata olsa ne olur? Hata olsa olur? Büyük hata olur. Niye yumurtlamıyor yanlış diye bak. dertlenirler işte. Yanlış bakmışım. Hasta ama şey bir de, de bunlar çabuk yetişiyorlar değil mi? Tabii. Sen o yetişen. sırada yani mesela 2-3 sene olsa o sırada para da alsan ay yanlış yapmışız kovulsak 2 günde 3 günde ortaya çıkar yaş yani. 5 haftada 6 haftada ne numara var Hayvanların çıkıyor. küçükken dişisi erkeği belli olan tipine baktığın zaman belli olan hayvan var mı? Şey dişi erkek mi? Hı -hı. Hı -hı -hı -hı Cinsiyet olarak yani. Bakıp hmm. da anladı. Yok. Var canım, Aslanı anlamıyor musun dişi mi erkek Yok canım, hemen yeleyle mi? hemen geleylemi çıkıyor hayvan. E, hemen ye. Ha küçükken çıkmıyor da bir doğru. En güzel örneği Bambi. Ben hep Bambi'yi kız zannediyordum. Meğer oğlanmış sonra Dana kadar geyik oluyor. Sonrası var mı onu? Dana kadar geik dedi. Tabii canım. <gülüyor> Bambi 2 3 falan filan var. <gülüyor> Bambi'ye da Dana da ya, dedi ya. Dana gibi oluyor dedi yani. Yazık. yok herhalde öyle bir şey yok Bizden... ya küçükken hepsi aynı aynı bu civcivleri de ayırırken e, büyük sıkıntı çekiyorlar belki ee, bir şey oluyordur hayvanları... da. bir koku Sanki. yapıyorsundur böyle dişiler ondan kaçıyordur erkekler koşuyordur onda falan ha, böyle. illa bir kısa yoluna şey yapacaksın e, öyle tamam değil ya hayrete bilsinler tutup kaldırıp bakacaksın, bakacaksın iş bu ya şöyle söyleyeyim bakamam bir saatte bin tane civcive ve onu nereden anlıyoruz ya? Yani Bu, bu çünkü... sorularca sorulmuştu Yumurtayı ışığa tutarak Boş yumurta mı dolu yumurta mı onu anlıyoruz Demek ki civcivi de ışığa tutacağız Ya ışığa tutacağız Ya da ışığı civcivi tutacağız o da bir ihtimal O da mantıklı olabilir ee, Adam arıyorlar yani Harıl harıl adam arıyorlar İnşallah çok kısa sürede buluruz Biraz çatayı yüksek koymuşlar yalnız Bir saatte hakikaten o kadar zor Vallahi hakikaten bu adam doğru Taşı alsan koysan o kadar şey olmaz ya, ya Ben 100 tane şey koyacaksın. alamam elime Alsam bırakamam yüzünü de aynı anda. Hem de arada ben kafamı da çalıştıracağım. Karar vereceğim. Bunu aldığım bu erkek... Esas orası zor diyorlar zaten. Kafanı çalıştırırlar. Bu dişime erkek mi acaba diyorlar. deyip öteki tarafa koyma sanatına civciv bakma sanatı denir. O zaman şarkı başlamışken biz... Hadi susalım. bakalım. Dodo'lar devam etsin sevgili dinleyiciler. Hold the Line. 103.1 Radio Today. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar modern radyo tüm modern sabahlar devam ediyor sevgili salat severler espriler şakalar buyursunlar günaydın günaydın bir kez daha günaydın bir ibret vesikasıyla daha sizlerle beraberiz buyurun Fahir Bey evet maalesef değerli Everest'imiz büyük bir sorunla karşı karşıya Dünyalı evet. olarak konuşuyorsun değil mi? Evet evet tabii canım hepimiz dünyalı değil miyiz netice itibariyle? Dünya üstünde hep duyduğum ama hiç oraya gitmeyeceğimi bildiğim yerlerden biri Everest. Ay ne kadar güzel değil mi? Everest'in boyu ne kadar Ege? 3-3.5 metre olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> gır, ediyorum. 40 bence. Ya çok üç, güzel. Üç, üç buçuk he, he, herkesin uzun, çok net hatırladığı. 888, <gülüyor> 8888 13488 Doğru cevap olacaktı. Ee, yani o herhalde akılda kalsın diye ama. 8800'lü var ama küsürat konusunda yıl olarak olur, değişiklik arz ediyor. 92 olur. Gerçi yıl olarak artık değişiklik pek arz etmiyor çünkü e, biliyorsunuz e, Türkçemizde bizim oraların bir lafı vardır ya da Ege'nin anlayacağı tarzda söyleyeyim. bizim oraların bir lafı vardır Ege kavakta da boy var ama kuşlar ne yapıyor? üzerine konuyor. Konuyor ve pisliyorlar diye. Ee, ...uzun boylulara yönelik bir şeydir. Ne derler ona? Bir aşağılama... Gıptadan kaynaklanan bir şey. Haset diyoruz biz ona kıpta değil de... Kavakta da boy var ama sonuçta kavağı da bağlayabiliyorlar. Yani bu da başka bir açıklama. Ee, Everest'te de biliyorsunuz boy var ama ne yapıyor dağcılar üstüne... ...ne yapıyor? Kabahatlerini, kabahatlerini, yapıyorlar. kabahatlerini ne yapıyorlar? yapıyorlar. En büyük sorunlardan bir tanesi şu anda bu. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te her sezon ortalama... 700'den fazla dağcı çıkıyor ve 2 ay orada kalıyorlar. Dağcı dediğin ama biraz böyle bir doğa konusunda falan son derece hassas olan insanlar değil mi ya? Bas, bastırınca ne doğa dinler ne bir şey. Allah <gülüyor> der bastırdı Yap, der. Tabii yapacak Yap, yani kabahatini yapmasın diye bir şey demiyorum. Çevrecilik bu değil yani. Çevrecilik tutmak demek değil de yani tutmasa da kabahatini yine onun bir şeyini yapıyordur. Bir sistematiğini poşet, koruyordur. Bir şey yapıyordur yani. Maalesef öyle bir şey yok Oktay Bey. Dağcılığı ya kafanızda farklı kurguladınız veya Everest'i gözünüzde çok büyüttünüz. O benim tanıdığım dağcıların hep öyle çevreci adamlar. Ya ben köpek gezdiren insanları de... biliyorum. Yanlarında poşet götürüyorlar. Köpek yer... dışarıya kabahatini yapınca poşete al, Onu yakındaki çöpe atıyorlar. Böyle şey sahibi ne derler? Ee, çevre dostu, e köpek sahipleri. Bunu yapıyorlar. Kediler zaten kendi işlerini kendi hallediyorlar. Aleydiler, doğru. Ama insanlar da maalesef o poşet alışkanlığı ya olmadı ya da ne bileyim. Zaten büyükler için de şey var biliyorsun. Hı. Yetişkin bezi dediğimiz bir şey var. Herhalde dağa tırmanırken o biraz zorluk mu yaratıyor ya da sıkıntı mı oluyor? Ya herkes bayrak dikecek diye bir şey yok. <gülüyor> Bazısı da başka türlü imzasını benim orada 7000 metrede kabahatim var diye anlatıyorum Valla 7000 metre değil şimdi yılda 700 tane adam yaklaşık 2 ay orada kalıyor Bir de e, hepsinin en tepede o K2 miydi neydi onun zirvenin adı bile Tam canım. orada gelecek diye bir şey yok aralarda da geliyor Olur olabilir mu? Herkes aynı anda yiyor e, sistem üç aşağı beş yukarı hepimizde aynı olduğu için En tepedeyken mi oluyormuş Valla tepe dediğin şey çok büyütme yani tepe dediğin şey bu oda kadar bir yer diye düşün E şimdi oraya çıkıyorsun ee, bir onun coşkusu var heyecan Bazı insanlarda heyecan neye yol açar Kabahati, kaba Kabahati. Yani böyle bir bastırma olur evet. yani O heyecan şimdi bir de o kadar hareket halindesin Yürüdün koştun Devamlı böyle çalışıyor. Stres adrenalin stres adrenalin e Çıktın bir rahat şey oldu Vücut Doğru. gevşedi gevşeyince ne yaptı Lıp diye o kendini ne yapar Bırakmak Bırakır. ister, Bırakmak ister. Ee, Dağcıların ve rehberlerin çok affedersiniz Rehber dediğimiz şarpalar vesaire ee, artık yapa yapa yapa yapa biraz buralar affedersiniz buraları bir şeyler götüreyim yani diye. bu yılda 700 dağcı da hiç az bir rakam da değil yani böyle ço çok çılgın 2-3 kişiden bahsetmiyoruz 700 bir, dağcı demek ki belediyenin artık bir el atması lazım belediyesi bir... mi? ne? Nepal'in şey, Nepal, Nepal, Nepal Nepal e Nepal'de bağlı. değil mi? yol, yol yok var. ki oraya Yol yok. Belediye nasıl şey e, Şerpa yapacağım? çıkaracak sırtında ya. Sen Cevizlik. yol yok diyorsun da Şerpa zaten terlikle çıkıyor dağın tepesine. Öbürleri böyle ipler bilmem ne zincirler falan filan havalı havalı geliyor. Şerpa bir geliyor elinde sigara öbür elinde bir tane poşet ayağında terlikle buradan çıkacağız falan. Vallahi galiba çıkıyor. sigaranın da etkisi vardır. Çünkü o adamlar çok fena içiyorlar. Ee, onun da etkisi e, haliyle şey yapıyor. Yani artık dağcılar çıkmak istemiyorlar. O noktaya gelmiş. Nepal hükümetine söylemişler. Ya Leş çok affedersiniz demiş. demiş buralar, hakikaten bir de pis. Yani mikrop saçıyor bir taraftan da. Ee, Nepal hükümeti de demiş ki. Ne yapalım biz demiş ya hayret bir şey. Şu anda kara kara düşünüyorlar. Bunu nasıl halledebiliriz? Ee, işte bence çok kolaydı yani herkes. Nepal'de hiçbir market yok. Al birer market torbası. Birer ikişer Doğru. üçer. Ver şerpalara 100 dolar. Yani. Tut toplasın. Niye? Zaten adam topluyor donmuş canım. olacak ya Niye adam topluyor Kim toplayacak onu Herkes kendi toplayacak Herkes Her, kendi, kendi kabahatinden mesul Tabi Yani orada şey vereceksin Ya da bir özendirmek maksadıyla e, Kabahatini getirene atıyorum bir çeyrek altın Ama şimdi dağcı açısından en kötü şey o Bir Dağcılık dediğin şey bir fetih şeyi ya hmm. doğayı, Ne fetih Fetiği mi kalmış Doğayı alt ediyorsun Hiç kimsenin ayak basamadığı Ya da çok e az insanın çok ayak bastı Doğayı çektan... asla alt edemezsin Bunu unutma Zaten edemiyorsun zaten. Doğayla Oradan mücadele alt ettim derken Ana, anam diye bastırdı diye bir köşeye çömeştiğin anda bir bakıyorsun daha önce oraya yüzlerce kişi çömeşmiş. Doğayla e... mücadele etmeyeceksin. Doğaya ne yapacaksın? Ne sağlayacaksın? Saygı duyacaksın. Uyum sağlayacaksın. Eksi elli eksi derece bildiğim kadarıyla Everest'in en tepesi. Aynı bizim stüdyo gibi bir şey. Biz yapıyoruz. Yani oraya orada... orada şey yapamıyordur zaten yani. Rüzgar da vardır orada. Of. Yine bir 70-80-90 Demek ki insanoğlu böyle bir şey, bastırınca... şey de, Belki poşet elinden uçuyor Fıtı fıtı fıtı Ay o da gitti hadi bakalım neyse artık o zaman e Bir de çığı da var belki tam oraya Çıkanların şeyi değil başka yerde Yapanların şeyi o kabahati Yukarıya da... doğru çığ Tabi. Hayır Oktay yapayım. Nepal hükümeti için Falan mı çalışıyorsun ya Nepal ve Çin adına ortak açıklamaları bunlar benim. Bir de hakikaten mikrop saçıyor falan diyorlar da doğru da söylüyorsunuz o kadar soğukta bir ne mikro mu ya? Vardır tabi o soğukta da yaşayan. Acaba şey mi bıraktılar çöp mü bıraktılar da kapahat diye konuşuyoruz biz? Kapahat diye <gülüyor> çöp mü? Yani çöp kadar, çöpse delikeli kabahati kabahatim ayıracak şey değiliz ayıracak şeydeyiz herhalde yani. Orada fotoğrafım var sen oradan mı ayırdın? Yo daha uzaktan çekmişler ama ben de, evet. de böyle burada ufak ufak lekeler var bence kesin kabaat gibi duruyor yani bir de dediğin gibi insanlar ya işte dağcılar imzasını bırakmak için böyle bir şey yapıyor. E orada ölümsüzleşmek için. Yani bazıları hatıra bir şey bırakır. Tüyü dikiyor bazısı. bazısı. Bazısı böyle bir şey bırakıyor. E bir de bir süre kalıyorlar oralarda. Belki daha alt Tam zirvede değil de daha aşağılarda Biraz daha olabilir. aşağıda. biraz Orası daha, biraz aşağı daha, daha az, dağ... az esiyormuş zaten. Ya işte kamp yapıyorlar. En son kampımızı burada yapacağız. Buradan en son buradan çıkacağız diyorlar. Ama orada kamplarını yaparken başka şeyler de yapıyorlar. Bu dağcılıkta nasıl zirveye çıktığında yani mesela bu zor bilgisayar oyunu telefon oyunu oynarken günlerce uğraşıyorsun bazı bölüme geçmek için geçtiğinde 3 saniye sürüyor ya Hı. evet geçtik yeni bölümde. diyor daha önce zirveye çıktığında Allah diye bağırıyor sonra hadi yavaş yavaş inelim bazısı istersen. Allah diye bağırıyor bazısı ahyak diye bağırıyor. ahyak diye bağırıyor bazısı da mesela ben zirvedeyken bıraktım diyerek bunu yapıyormuş işte hep ondan oluyor bu pislik bu espriyi yapmak için değer yani. mi yani? Bu, bu espriyi yapacağım diye burada Bir de böyle espir mi? Yani esprisi bu olanın ben korkarım çok affedersin. Pislikler. Dönüşte daha böyle şey nasıl çıktık değil mi zirveye? Çok zor oldu ama çıktık diye zirveye. Hadi inelim. Çık, çık, çık, çık, çık. Çıktık değil bir zirveye. Çıktık evet onu herkese anlatalım değil mi? Evet fotoğraf çekti çektim evet hadi inelim. Çık, çık, çık, çık. E canım o da bir artık tatmin, bir tatmin yani o senin oyunla kıyaslanacak bir şey Ay, Çok teşekkür ederiz. Zirvedeyken bırakanlar dosyasını bugün stüdyomuza taşıdın. Uzun uzun konuşma fırsatı verdin. Ee, o ve zaman tanıdık onları. Elton John ve Gladys Night'la devam edelim. Teardrops. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyatı deseniz Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize günaydın. Bir kez daha sevgili dinleyiciler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Pazar Günü. Ee, biz yayında olmadığımızdan bugünle ilgili sohbetimizi bugün yapacağız. Daha önce de e, programımıza konuk olan Ayşen Kavas hattımızda kadın kadın cinayetlerini önleyeceğiz. Durduracağız platform, evet. platformu Ankara temsilcisi. Ayşen günaydın. Günaydın merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Bir kez daha bulduk. E, sohbetimize başlayacağız ama. Tamam. Öncelikle şimdiden kutlu olsun Dünya Kadınlar Günü. Ayşe. Ve böyle gene e, korkunç bir olayın gölgesinde sohbet ediyoruz. Daha dün bir cinayet daha işlendi. Polisler kapıdayken işlendi diye e, gazetelerde okuyoruz. Antalya'daki olay. Evet, evet. Hmm, yani dışında... 3 saat boyunca e, kapıda evet. öylece beklemişler yani. Hakikaten. Polisler içeride Yorların kaldı olduğunu. Hatta evet. silah da e, patlamış değil mi? Ee, vurmuş evet. kadını vurduktan sonra da bir bekleme zamanı geçiyor galiba ee... evet, bir buçuk saat sonra siz direkt görüşebildiniz mi bu olayla ilgili o taraflar Antalya ile ee, ya da orada konuşmaya bitiyorsan... çalışıyoruz ben yani tabii ki tüm kadınlar gibi o arkadaşımızda sahiplenmek istiyoruz ee, yani işte görüyoruz yani polis kapıdayken bu kadar yani insanlar Ayaktayken o, orada kapıda yani hiç giremiyor yani içeri. Böyle bir şey mümkün değil. Kadının öldürüleceğini bile bile orada beklenmiş yani. Ee, geldiğimiz vaziyet bu. Evet, Özgecan Hakikaten... cinayetinden sonra, e, bu Özgecan olayından sonra görüşebildiniz mi Ayşen? Bir e, komisyonla veya mecliste birileriyle e, bu yasalarla ilgili taleplerinizi yeniden iletebildiniz mi? Veya bir şey söylediler mi? İle... Evet, iletebildik. Ee, Kadın Yönüş Şiddetle Mücadele Komisyonu'na zaten daha önce davet edilmiştik. Hı hı. Ee, ancak işte bizden rapor istediler Özgecan'dan 3 gün sonra. E, işte çözüm önerileriniz, e, nelerdir e, bir rapor haline getirebilir misiniz diye rapor istediler. E, artık umarım e, bunları uygulayacaklar. Ama ben şöyle düşünüyorum yani bu kadar hakikaten o zaman konuşmuştuk çok yakın bir zamanda konuşmuştuk hemen Özgecan cinayetinin ardından ee, bütün toplum ayaklandı ve yani neredeyse kadınların gezisi oldu yani bu bütün illerde herkes öfkesini kustu ama bu devam da ediyor bu konuda yani gerçekten çok e, insanlar böyle çetikte bekliyor bence e, o açıdan Böyle devam edeceğini çok düşünmüyorum. Ee, o yüzden kadınlar yani sokaklara çıkmaya mücadele etmeye çok hazır diye görüyorum. 8 Mart'ta planlananlar nelerdir? Biraz da onlardan bahseder misin? Şöyle, ya birçok ilde 8 Mart'ta sokakta olacağız. Hani isteyen herkes Facebook sayfamızdan ya da Temiz'den bakabilir hangi illerde olduğuna. Ankara'da e, Sakarya Meydanı'nda saat 3'te buluşacağız 8 Mart günü. Koğlu Park'a yürüyeceğiz. E, gerçekten şunu söylemek istiyorum. E, kadın cinayetlerini durdurabiliriz. E, i̇şte Kadın Şiddetle Mücadele Komisyonu işte bizden rapor istedi dedik. O rapor e, istedi. Gerçekten kadınlar ...sokakta olduğu için ve bütün toplum ayaklandığı için o raporu bizden istediler. Şimdi çözüm önerilerimizi onlar gerçekleştirebilir. Ama yine biz öyle ayakta olursak gerçekleştirebilir. Gerçekten başka yol yok bizim elimizde. Olayın yüzden... sünüp gitmesine izin vermemek gerekiyor değil mi? Unutulmasına, o hararetinin azalmasına izin vermemek gerekiyor. Uygulamaya da geçirsin Tabii. Diye. Kadın cinayetlerini tabii, tabii. durduracağız platformu olarak ee, Kadın katillerine indirim değil idam da değil Ağırlaştırılmış müebbet istiyorsunuz Doğru mu? Evet Doğru. Olarak, e, Zaten bu başlık altında toplanılıyor galiba 8 Mart'ta Değil mi? Pek çok ilde e, Platformun evet. web sayfasından veya Twitter adresinden de ulaşılabilir Hangi ilde nerede ne zaman toplanılıyor diye e, Saat kaçta evet. toplanılıyor diye Ankara'da saat 15'te bir kere daha hatırlatalım Peki eklemek istediğin bir evet. şey var mı Ayşen? Yok ben hani e, tüm kadınları bekliyorum yürüyüşe. E, mücadele etmezsek maalesef böyle devam edecek. E, kimse unutmuyor ama e, biliyoruz ya yani, unutulmuyor. Ama e, hakikaten e, herkesin gelmesi gerekiyor, mücadele etmesi gerekiyor, birlikte olmamız gerekiyor ki gerçekten durdurabilelim yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir kez daha 8 mart'tı kutluyoruz yayınlar. senin ve tüm teşekkür kadınlara. Ederiz, sağ Modern sabahlar devam edecek seviyeye sahne severler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor. radyoların başınakileri bir kez daha günaydın diyelim ve hemen yarışmamıza geçelim. Bugün yine şanslı bir kişi iki kişilik öyle menüsü kazanacak. Magyar odaydı. Iki, i̇ki kişilik öyle menüsü kazanmayacak. Karıştırma. O dünküydi. Dünkü müydü? Tabii, ne? Evet, bugün ne? Bugün kahvaltı. Kahvaltı mı kazanacak? Tabii kahvaltı. kahvaltı. Çünkü günün en önemli öğünü neymişti? Kahvaltı. Ee, kahvaltıymış. Şeyden. <gülüyor> kopya olarak düşünün Kahvaltı kazanacak ki herhalde konu oradan. Yani yanlış oradan anlaşılmasın. Yani. Sadece pazar değil. Hem cumartesi, daha doğrusu hem pazar var kahvaltı. Ya cumartesi ya pazar. Ya cumartesi ya pazar. Zımba Hafta gibi sonu. kahvaltısını yaptıktan sonra... At gerisine biz karıştırmıyoruz ne yapacağını ee, Kahvaltı da böyle şey. Ne derler uzun uzun oturmalı. Yemeli. Ne, ne, şundan yedin mi diye sohbet konusu da var kahvaltıda. Sohbet, sohbet yapamıyorsan aç gazeteni oku, dergini oku. Şundan yedin mi? En güzel kahvaltı sohbeti. Bundan biraz daha yedin mi? Açık daha yer misin? Yok yemem. Ben çok yedim. Sen ne kadar yedin? Fakat iyi yedik diye bitirirsiniz sohbeti. En yayıntılı sofra da kahvaltı sofrası oluyor aslında. Yani birinin sana e, bir yemek sunmasını tercih edeceksen öğle yemininde bir tabak geliyor işte en fazla bir tatlısı gelir bir şey gelir sonra fıt diye kalkar ama kahvaltı hakikaten uzun zahmetli de bir iş biri sana yemek sunacaksa kahvaltıyı tercih et, et. diye ben burada özellikle bir gençlere soh... bir tavsiye edeyim. Yemek olsun. sunmak. Bir de sohbet edeceksen biliyorsun kahvaltının olmazsa olmazı nedir? Sohbetmişti. Zeytin yani çaymıştı. Peynir mi? Çay. Aban çaya. Ha, evet Aban doğru çaya. bak çay da Aban çok çaya. büyük sıkıntılı şey. Yani o küçücük bardak Haberi birinin doldurması lazım. En güzel hizmeti insan aslında kahvaltıda alıyor. O yüzden bugünkü hediyemiz gerçekten de güzel bir hediye galiba. Evet, Ve... Kahvaltıya yeterince güzelleme yaptıysak şimdi yarışmamıza geçelim arzu ederseniz. Yarışmamız da aslında bu sofralarda işte... Daha çok çayın olduğu ortamlarda yapılan şeylerden bir tanesi herkesin kafasında projeler var ve bu projelerin en güzel tarafı da hep kafamızda olması. Hayata geçirmek için onu bir şey yapmak lazım, onu aslında bir araştırmak lazım diyerek e, noktalanan projeler. Ne projeleriniz var? Şunu yaptığımda dünya değişecek, şunu yaptığımda hayatım değişecek, uçuracağım, herkesi sülalemi kurtaracağım falan dediğiniz projeleriniz var mı? Bunları hayata geçirme konusunda Adım atmışlığınız var mı cümle kurmanın ötesinde diye soruyoruz. Twitter'dan da sorumuzu soracaksınız. Et Modern Sabahlardan bize ulaşabilirsiniz. Stüdyomuzun telefonu 210-30-30. Projelerinizi konuşuyoruz. Senin... Aman bu müthiş projemi kimseler kapmasın diye kendinize saklıyorsanız hiç merak etmeyin. Aynı projeden herkes düşünüyor. Ee, ve... Senin bir yağ projen vardı Ege, o, onun gibi mi? Biraz anlatır mısın yağ projeni? Zeytinyağı imparatorluğundan bahsediyorsunuz. Evet, zeytinyağı imparatorluğundan. Sabun ve zeytinyağı. Ve... Şanslı isme de Gaga Manjero'dan bu hafta sonu kahvaltı veriyoruz diye soralım. Telefonlar gelmeye başladı isterseniz. Hemen, olarak... hemen aman dikkat diyerek başlayalım. Dikkat edersen zeytinyağı projemi hemen kapattım çünkü çok para var işte diyoruz. Ve günaydın diyerek devam ediyoruz. Düdük sesi. Bir daha düdük sesi. Israrla düdük sesi maalesef diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yayıncılık oluyor. Evet e, maalesef diyoruz. Telefona bakıyoruz. Maalesef telefonumuzu alamıyoruz. Benim projelerim hatırlanmıyor mu? Yoksa dinleyicimiz evet, var onda mı? Senin, senin projen, e, benim projem. Günaydın, Günaydın efendim. Düdük sesi diyoruz. Bozuk diyoruz. Devam ediyoruz. Evet e, projeler yağmaya başladı şu anda. Hı. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız sevgili dinleyiciler. Tamam, ben Hemen bir dikkat. telefon diyoruz. Günaydın efendim. A Günaydın. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. alo. Sizin, yayında mısınız? Kesin geliyor mu? Yayında geliyor, geliyor. Çok Buyurun. güzel geliyor. Kimle, Kimle görüşüyoruz? görüşürüz? Salih Bey. Salih Bey soyadınızı da alırsak ne mutlu edersiniz bizi? Salih Barıştık. Salih Barıştık. Evet. Nedir projeniz Salih Bey? Ama benim projem şu e, Yani zaten e, bu yakıtın Fosil yakıtların tükeneceğini düşünürsek Evet e, Benim ile ilgili yani şehir içi ulaşımla alakalı büyük projem var Evet nedir? E, sadece ve sadece topu taşıma araçlarının çalıştığı Ve hiçbir arabanın Hiçbir dolmuşun çalışmayacağı Sadece bisiklete odaklı bir ulaşım yani evet. Mesela buradan diyelim ki şeye gideceksiniz Neye gideceksiniz? İş yeriniz nerede? Hopa'ya Hopa'ya gideceksiniz evet ve bisikletle gideceksiniz. Gibi evet, mi? Ve bisikletle ve bu eee işte, tabii bu bisikletle hani mesela ben şimdi ama topu taşıma araçlarında gençler binemeyecek. <gülüyor> ee, yani, onları yürüteceğiz kurudum, mi? Salar. Hastalar e, ve yaşlı insanlar deneyebilir. Belli bir yaş şey olacak. O yaşın altındakiler muhakkak bisikletle gidip gezip gidecekler. Akıllı akıllı işi şey uygulaması. Hani sonuçta akıllı e, telefonlarla tabi şey entegre diyorsun, entegre hmm. ediyorsun şeyde e, otobüse binerken tabii bir uygulaması yok. Haliyle sonuçta otobüse e, iş yapamayacak, yani bir bariyer e, kapıyı açmayacak da otobüse binemeyeceksin. Yani e, şöyle, e, sadece bisiklete odaklı ulaşım. Bizimle odaklı ulaşım, sizde bisiklet satacaksınız anladığım kadarıyla Salipe. Yani e, tabii sonuçta hiçbir hastalık e, olmayacak haliyle. Hastaneler azalacak. hastanelere giden hastalık da Masraf azalacak. azalacak diyorsunuz. Bisikletçiler açacak hastaneler azalacak. Azal Daha güzel bir dünya var mı ya? Yok. Peki Salih be. Bey kaç yaş üstü otobüslere binebiliyor ona göre ben bir şey Kaç yaş üstü. Şimdi tabii e, üstü? Şu an 65 yaş hani evet. dediğin uygulaması ama tabi bu bisiklet odaklı olduğu için 70 üstü 75 üstü <gülüyor> ya siz valla yani biraz 68, vicdansız çıktınız ya. 68 yaşındaki bir teyzemiz de bisikletle gidip gelecek mesela kızlaydan ot diyor ama şimdi zaten böyle bir şimdi oluşum olduğu için böyle bir işleyiş olduğundan ötürü yaşam süresi artacağı için insanların doyaklılık hani tabi o yüzden yani, her herkes gelsiniz dipçik gibi olacak herkes zımba gibi biz böyle normal Aynen, şartlar her altında gidiyoruz zumba gibi olacak yani gerçekten Eki. Salih Bey çok teşekkür ediyoruz görüşmek <gülüyor> üzere çok sağ, sağ ol ben Oza... bir dünya hayal ettim şimdi otobüs duraklarından yanıyorum ayağım acıyor <gülüyor> evet 35 yaşındayım acıyor ayağım inemiyorum bisikletine bir o zaman ha ha ha diye O zaman demiş ki bir gün piyangodan büyük ikramiye çıkarsa boğaz altında 3 üç buçuk katlı bir tünel yaptıracaktım demiş. Ama demiş benden önce davranıldı işte. Fikri çalındı değil mi? Sa fik resmen Fikri çalınmış Ozan Bey'in. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? İrfan Bey. Evet merhaba günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın İrfan, Bey. İrfan Bey. Ne oldu? Zaten Keyfiniz iki krem bir enerjimiz vardı. Onu da aldınız. Yediniz bitirdiniz ya. Teşekkür ederim. Rica ederim İrfan, İrfan Bey. Bey nedir projeniz? Ya ben... Kanada'da gerçekten kahvaltı evi açmak istiyorum ya, hiç mi kahvaltı yapmazlar ya, hiç bilmiyorlar ya. Kanada'da Van kahvaltı salonu mu? Aynen öyle bir şey ve bunu orada da konuştuk. Kimle? Okul. Kanadalılarla mı? <gülüyor> orada arkadaş grubumuzla <gülüyor> böyle karar aldık. Ne e yiyorlar onlar kahvaltıda ben Bey? Bence hiç böyle geyik yapmak için söylemiyoruz. Anladık bir tabi canım. Hiç Evet. Yanında böyle işte bir margarin yani şey tereyağı küçük. Evet. Yanına bir reçel tarzı marmelat E onlar ama da bir, size o. şey diye söylüyorlar ama sabah kahvaltıda bir zeytin yiyorsunuz, bir peynir yiyorsunuz, bir çay. Şey. Zeytini Allah. falan bil, bilmezler canım. İrfan Bey'in soruyu. Bir de maple aynen. şurup yiyorlar değil mi? Başka bir şey yok. Ha ah, ah, Bir de o ya bir de o. Ama onlara bir kahvaltı hazırlasak şöyle gerçekten büyük bir... Etinden hani... de sütünden de. Vallahi hiç onlar yer ya yiyici bir toplum ama hani yapan yok. Kanada'ya yiyici bir toplum dediniz değil mi az önce İrfan Bey? Siz bir daha girersiniz oraya bekleyin. Bu 3-4 yıl içindeki projelerin içinde ciddi olarak var. İnşallah gerçekten istedim yani çok ciddiyim. Bak İrfan bak kahvaltı sonunu <gülüyor> evet. Kanada'da açılıyor o zaman. İnşallah ben de sizi davet ederim oğlum. İnşallah. <gülüyor> Sağ olun efendim görüşmek üzere. Teşekkürler iyi günler. Van kahvaltısı kahvaltı o ne diye yazacaksın. Çünkü yani İngilizce var ya. Aa, aa, aa! Kremeneval adım demiş ki ya da e, şehirler arası kamyonları trafikten çekip konteynerleri yük trenlerine sabitleyip işleri halletmek. Neyi neyine sabitleyip ne ne ne ne? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Meltem İhan. Meltem, Hanım. Meltem İhan hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun İnan dinliyoruz. İnan ne, ne, İnan neyse benim uğraşan şey... Ee, hani böyle bir kalabalık yere giriyorsunuz, arabayla giriyorsunuz bu Ankara'da Kızılay olabiliyor, alışveriş merkezi olabiliyor ya da işte evet. açıyorum, nişan işi falan. Burada böyle arabaları park edecek ya inanılmaz korkunç. Hani jetgiller vardı eskiden böyle bir düğmeye basıyordu, araba katlanıyordu falan. Hı -hı. Hani öyle bir teknoloji olmaz ama böyle ne bileyim e, tekerlekleri yakınlaşıp bagajı böyle havaya kalkan yanları Ki şu an biraz daha portatif hale gelebilen ve ee, arabaların küçülmesini istiyorum park ederken. Var, küçülen, küçülen arabalar var. Ama bu yani Arabanın içindeyken geniş daha geniş daha ferah ferah olacak. biraz daha hayır kullanırken veya işte eşyamız olduğunda genişleyebilsin. Hı -hı. Ama park, park ederken edersen... küçülecek. Ben buna geniş. elastik araba diyorum. Süper ya, evet ya onu biliriz. Ne olur icad etsin bir sürü makine hangisiyle Biliyorum bir tür şey, hangisi var. Valla yayından paylaşım. çıkıp yayından çıkıp bir deneyim şimdi otu makineye. Ya böyle böyle bir dinleyicimizin e, gönlünü kırmayalım. Var. Onu da böyle onun da gönlünü hoş tutalım diye. Otursun çocuklar yapsınlar. Bir hansın. şey soracağım peki Meltem Hanım. Sizin arabanız iri iri mi? Ya da arabanız var mı? Oradan başlayalım. Arabam var. İri iri bir araba ee, çok... Yok çok iri. Mini mini değil. Ee, standart. standart Ama daha da küçülse park ederken ne kadar güzel olacak? Ya e, normal kullanım tamam. Ben memnunum arabamdan. İşte hani... E... Sedandı ee, daha önceki, şimdi <gülüyor> hatchback kullanıyorum ama hani biraz daha böyle küçük açısından ee, şey yapar çünkü otoparkları arttıracakları yok. Ee, bari değil, arabaları e, biz şey yapalım diyorsunuz. Tamam bari biz, biz, biz, da, biz Mel söyleyelim. Meltem Hanım, o zaman biz çalışıyoruz teorisini çıkarıyoruz size getiriyoruz siz yapıyorsunuz çünkü Zaten bu, bugünkü şeyimiz o. Önemli kısmı o da var. elastik araba diye Ben, ben çok uzak pazarladım. Benim çenem maşallah. Ha, tamam o zaman ee, küçük ben halkla ilişkiler bölümü bende. Tamam. E, proje fikri bende tamam. e, yapması güzel Küçük araba pazarlaması diyoruz o zaman buna. Sağ olun efendim, görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın sağ nerede ol. ay sesin. Ay. Aa, tam o sırada araba küçüldü. küçüldü ve sesi... İçindeyken küçüldü bu da. Tuba Hanım demiş ki e, sadece kadınların gidebileceği erkek dansçıların olduğu e, kulüpler. Aa, bak bu da güzel. Ne, demiş iş, demiş işletmek istiyorum demiş. İşletmek Herhalde. mi istiyor yoksa açalım yani niye i̇şte sadece kadınlara özel? E, ama erkek dansçı dedi oynayacak? Ankara balar mı oynayacak ne? E, yani, e, yani erkek dansı bize o Ankara. kadar mı? Biraz bir YouTube'a gir, biraz seyret ya. Erotik bir şeyler mi canlandı sizin gözünüzde? Böyle ben... yazmış zaten Tuba. Yani kadınlar gidiyor şimdi oraya, erkekler dans ediyor, kadınlar köşköse oturuyor mu? Yok, mesela itfaiyeci kıyafetiyle bir dansçı dans ediyor. Bir anda böyle "Laps" diye bize bilanınvers'ına bunu öğretti. diye. Günaydın efendim. Günaydın. günaydın. Kimle görüşüyoruz be Ben İbrahim Barışık. İbrahim Bey günaydın. hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Beni tanırsınız gerçi de. Ne İbrahim, İbrahim. İbrahim Bey. tanırız canım. İbrahim Barışık. Ha. Aaa İbrahim bu. Buyurun İbrahim Demink, Bey nedir projeniz? Deminki arayan, deminki arayan e, bisikletçi arkadaşım da ben abisi olurum. Öyle mi? Ne diyorsun evet. Salih'in bu bisiklet sevdasına? Şimdi söyle, Salih'in bisiklet sevdası biraz enteresan. Ona birilerinin motosikletini de icat ettiğini söylemek lazım ama. <gülüyor> e, e, şey o delidir. E, mesela hiç unutmuyorum. E, e, i̇şten çıkmış, canı sıkılmış, kendisini Polat'ta bulmuş bir insandır bisikletle. Ee, bisiklet manyağı bir insan diyebiliriz. O tabi kalori tüketimine uygun bir projesi var. Benimki boğada yönelik direkt. Tamam Nasıl? dengeyi sağlıyorsunuz yani ailecek. Şimdi yurt dışında Avrupa'da çoğu ülkede kumpir yok. Kumpirin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu hmm. gerçektir. Herkese buradan açık çek söylüyorum. Ee, kumpir zincirlerini Avrupa'da kuran köşeye dönmüştür. Peki dönecektir kesin diyorsunuz yani. Kesin bilgi ya Yok, kesinlikle çoğu ülkede yok. Kil zaten patates Avrupa'nın ana yemeği değil midir? Bir nevi kuru fasulyesi diyebiliriz. Evet yani doğru. çok da evet, çeşitli bunu... üstelik yani. Ya. Evet bunu allayıp pullayıp yemezler mi? Hem de ne biçim yerler ama hiçbir yerde Bu döner açacağına bizim buradaki Oradaki yaşayan gurbetçiler Bu kumpiri açsalar ya da birileri buna Bunlara kumpirin de olduğunu söylese inanılmaz inanılmaz çıkar yaparlar tamam, Kumpir İmparatoru İbrahim Bey diye buraya kaydettik Çok teşekkür ederiz Görüşmek Eyvallah. üzere hoşçakalın Görüşürüz Damla ya, Hanım demiş ki Sağ olun, Kumpiratör damla. diye ben kaydettim Nasıl isem Yani şeyin dükkanın ismini mi? Ya, İmparator Kumpiratör gibi. İsterseniz ben çıkayım stüdyo lan. Onun açtığını düşünürsen biraz İngilizce düşünür müsün lütfen İmparator <gülüyor> İb İbo ya, İ İmparator nedir? O, Kumpirator İbo ne kadar güzel oturdu ya İbrahim Bey'e. Kumpirator İbo. Hı hı. Bence çok mantıklı. Şu anda beni ortak yapmak için ne yapacağını düşünüyordur. Bizi dinliyorsa eğer. Yurt Damla demiş ha. ki İrfan Bey'e bütün Avrupa bu durumda demiş. Hani kahvaltı yok demişti ya. Hı hı. Bence ayrılıp dağılalım bütün dünyaya. Bir de demiş istediğim şey şu. Alkollü olduğunuzda telefonunuzdan saçma sapan kişileri aramamanız için bir kontrol sistemi. Kesinlikle gerekli. Telefonu... arkadaş diyor saçma abi sabah konusu. Hayır canım, canım, Telefonun arkadaş... açılmasını şimdi böyle parmak iziyle falanla filanla açılıyor ya. Hı hı. Ona küçük bir şey takacaksın. Oraya üfleyeceksin. Alkollü değilse belli promiliğin altını... Telefon açıp hizmete girecek. Bir ya da birkaç tane istiyse... soru soracak sana. Hayır can. Şu, şu mudur bu mudur falan sarhoş kafayla yapamayacağın bir takım matematik işlemleri telefon alacak. Ha tamam abi sabah o zaman ben açarım kendimi Yok yok direkt promili işi bence çok daha <gülüyor> mantıklı. Üflemez ki faiz. Nasıl üflemez? Üflemezse telefonunu kullanamayacak böyle kimseyi arayamayacak. Promilin altında ise atıyorum mesela onu belli bir mutabık bir şey olalım atıyorum 70 promilin altı arayabilsin üfledim mesela 71 <gülüyor> arayamıyorsun ama Aa. mesela iki saat geçti sandaki şey azaldı mesela 68 arayabiliyorsun mesela anlaşıldı, evet. anlaşıldı. günaydın efendim günaydın merhabam kimle görüşüyoruz efendim Kumruval. Kumru var hoş geldiniz buyurun dinliyoruz sizi hoş bulduk. Şey, biraz geç açıdan icatlardan bahsettiğimizi düşünerek hemen hızlıca aradım çünkü Aslında benim bir icadım var. Aa, ne kadar güzel bir daha icadı varmış proje Proje, yani. Hanım, proje, proje olarak düşünüyoruz. Buyurun <gülüyor> Kurbanım sizin icadınız ne? Ben daha önce çeşitli ortamlarda da paylaşıp pek yandaş bulamamıştım. Şimdi benim şöyle bir sorunum var. Ben kış lastiği yaz lastiği dönüşümünü çok anlamsız buluyorum. Evet, çünkü doladım. bu aracık gitmesine yönelik olan en temel aksam. Lastik. Bunun değişmemesi gerekiyor bence. Şimdi o yüzden şöyle bir e, fikrim var. Motor ısılan bir şey biliyoruz. Evet. Temel sorumda lastiklerin soğuğa adapte olan olması yaz lastiklerinin. Yaz lastik diye bir şey var mı bilmiyorum ben artık yaz lastik diyeceğim. Evet. Şimdi o zaman bu motordaki ısıyı alıp bir şekilde lastikleri aktarırsak bizim sorunumuz çözülmüş oluyor. Benim Şimdi... motorun suya ihtiyacı var. Evet. İşim ısınan kardan da su çıkıyor. Onu da motora geri alırsak. Bir şey soracağım. Murat Hanım çok özür diliyorum da siz lastik işini hiç anlamamışsınız yani yaz lastiği, kış <gülüyor> lastiği tamamen sıcak hava soğuk havaya yönelik bir şey değil. Yani onların e, yapıları biraz farklı oluyor yani karda vesairede soğukta buzda yeri tutsun diye böyle onların e dokulu ortadan kaldırmaya çalışıyorum var Ha, Lastik karı eritecek. Karı eriterek diyorsunuz. Fahir sizin Kodum o mi? sistemdeki şeyi anlamadı. İki tane boru olacak benim anladığım kadarıyla lastikte <gülüyor> motor arasında. O boruları gözünde evet. canlandıramadı Fahir. E, ben anladım. çok iyi anladım. Ben şey diye, onu sadece lastiklere de vermeyelim. Tamamen arabanın Önden altına. Gönden yola versin. Oh, yola diye. versin, kompili. Biraz bence ellere de versin. Evet, işte bu sondaki su de kaviyi tuzak hohlayacağız ya da işte nereye gerekiyorsa yok, bu hohlayacağız. Gücüğünün ellerine Elindir. de versin biraz. Azıcık Onun da elleri. Sürücünün Hohlama. Ellerine de verebilir. Tabii, evet. tabii bence çok fazla. Jamblara verebilir. Hohlayalım araçlar diye kaydettik. Çok teşekkürler. Cumran'ım evet. görüşmek üzere. Çok rica, üzere. Çok sağ, rica ne ederim. Ne demek. Sağ olun ediyorum. efendim. Biz teşekkür ederiz. E, reklam zamanı gelmiş. Hemen ardından devam edeceğiz. Sevgiler sana severler. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler programımızın son dakikaları belki bir telefon daha alabiliriz ve bir taraftan da Twitter'dan gelen mesajlara bakacağız. Projelerinizi soruyoruz şanslı bir isme de Gagaman Şerudan bu hafta sonu iki kişilik kahvaltı armağan ediyoruz. Twitter'dan çok, çok cevap var. Sezar Bey mesela demiş ki öğrencilerin ders kitaplarını paylaşabileceği bir platform kurma fikri var Yaptım da zaten demiş ve Facebook şeyini göndermiş bize ondan sonra teşekkür hmm, ederiz efendim. Güzel. güzel. Ee, ondan sonra Güzel. Evet. Ondan sonra köpek kakalarını toplamak için insanları teşvik projem var demiş. Nasıl ne? yapıyoruz Tuğçe onu? Tuğçe Hanım galiba. Kaka getirdikçe mama mı veriliyor Kakayı kutuna at, kutuya atana, at çikolata veren, kokudan anlayan Köpek, ka köpek kakasını nerede anlayacak Belki evde adam kendisi kabahatini yapıp Doldurup doldurup gidecek oraya çikolata için Hı. insan neler Çalak neler yapar Çok güzel fikir Sezer Bey Yiğit Bey'in fikrini bize yazmış Demiş ki asansörlere yanlış bastığın katı iptal etme tuşu yapılmalı Çok doğru ya Nasıl ya Yani mesela 3'e çıkacaksın 2'ye basıyorsun yanlışlıkla 2'de bir daha duruyorsun 3'e çıkmadan böyle bir Ama eğer yolda, ha, ha, yolda şey yaptıysan Bir kez daha tuşa basarak iptal tuşuna basmış oluyorsun Aa, Çok güzelmiş. Günaydın efendim Günaydın efendim. Kim? Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Ahmet. Ee... Uydurduğunuz mu? İsminizi uydurduğunuz gibi geldi bize biraz. Ger efendim? Ahmet mi gerçekten isminiz? Evet Ahmet. Tamam. Peki, tamam Ahmet, Ahmet Bey. Bey. Buyurun büyük projenizi dinleyelim hemen. Evet. E, proje'm sigara içenlerle alakalı. Evet. Yani Nasıl bir şey? Genellikle böyle e, ülkemizde yayınlanan şey. E, sigaramız var. Citray gibi bir şey. Citray. Ne? Ne gibi? E, citray. Ha, sprey sigara ağzınız ağzınızda. Yani hiç içmek istemeyeceğiniz bir şey. Sprey kim sıkacak sigaraya? Ya, o şeylerle yani, var ya böyle içinde otomatik kendi kendine sıkacak. Yaktığın anda tıp diye ağzına bir şey verecek önce. Aynen öyle. Heh. Ama bunu sigara üreticiler koyması gerekiyor genellikle <gülüyor> Şey gibi de düşünebilirsiniz. Bundan koyalım içine evet. iğrenç olsun sigaramız da kimse içmesin diye mi üretecekler? Yani muhtemelen onu da yapmayacağı için. <gülüyor> evet, ama Yok. bence çok güzel bir proje. Sadece bir noktada bir şeyi var, aksaması var. Onu hallettiğiniz evet. anda sigara alışkanlığı ortadan kalkacak. Çok teşekkürler Ahmet onu, Bey. Çelikli olarak da düşünebilirsiniz. Hani e, ağızlıklardan O iğrenç her, Herkese ağızlığa teşvik edin. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Sağ, Sağ olun, olun. Efendim, Ahmet görüşürüz. Bey. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere kolay. Oktay Bey biraz Twitter'a bakalım. Ondan sonra da tahliye ya Spray olabilir da. veya mahalle baskısıyla da aynı şeyi yaratabiliriz. Ağzımızda bir böyle kekremsi tat bırakabilir çünkü mahalle baskısı da biliyorsunuz. En kekremsi şey. En şeydir. kekremsi şey mahalle baskısıymış da. Oktay bir projelerden bahsediyordunuz. Proje dediniz. Büyük proje. Büyük Türkiye projesinde neler var? Çok çok projeler var. Ee, bu ne? Ee, bir dakika. Ege Fahir Oktay diye bir hesap açılmış. Hı -hı. Haberiniz var mı onlara? Eşleri Yok. tarafından çiftleşme sırasında şiddete maruz kalan erkek e, mantisleri sığınma evi. Evet o da bir değişiklik. Çekirge tipi bir şey. Ha, yani şey Peygamber devesi olacak. Peygamber devesi, devesi ha, ya. Peygamber devesi, peygamber devesi. çünkü eşleri... Yani de yiyorlar, yiyorlar sonra değil mi? E, ha, erkeklerin affedersiniz ofasını yiyorlar. E, o yüzden de... E, e, bugüne e, kadar bu böcek hayatta kaldıysa binlerce yıldır demek ki güzel bir sistem. Ne mi bence? Erkekler hafsız değildir rahatsız. ya. Evet ben... Ben şeyimi yani amacıma ulaştıktan sonra kafam yerinde değil, benim çok derdim zirve de bırakıyorlar. O da onlar da zirvede bırakıyorlar. Sezar Bey projeler insanı. Sezar Bey bir başka fikrimde şudur diye yazmış. Evde yaptığımız salataların suyunu meşrubat olarak şileyip satmak. Aa doğru. Çok ama güzel. Ama o fikir. bekleyince biraz şey oluyor. Yok ya. ama hep bir iki kaşık kalıyor ya salata kasesin dibinde. Yok kaşık. Onu işte böyle o... eğerek ne içmeye oluyor? çalışıyorsun. Ne oluyor? Bekleyince bir şey olmuyor. Bekleyince ya. tadı böyle bir şey oluyor ya. iki günlük salatanın suyunu iç bakalım. Ama şişeliyorsun yani. Faiz. Doğru. Güzel şöyle küçük küçük şişeliyorsun. Do, şarap bekleyince gelmiyor. güzelleşiyor. Şarap tabii bu arada çok zararlı ve çok kötüdür bunun yasal gereklilik olarak söylüyoruz sevgili dinçler. Uzak durunuz. Zehirlenirseniz sokaklarda kaldırımlarda <gülüyor> yaşamak zorunda kalırsınız. Her geçen üstünüzü tekmeler sizi. <gülüyor> Anlaşılmıştır herhalde kötü bir şey yani, oldu. İşte daha daha daha ama, da kötü. Bu dediğimden daha da kötü olabilir. Yani. Daha da kötü olabilir. Evet. O zaman projeleri de konuştuğumuza göre arzu ederseniz hemen... Fıtı fıtıyı çalıştıralım. Fıtı fıtıyı çalıştır Oktar. Muslukçuların çıt çıtlı body. Siz deymiş. Çatal gözükmesin diye. Vallahi muslukçulara çıt çıtlı body bence şart hakikaten. Çıt çıtlı body çok güzel bir şeydi. Niye o giderek azaldı ve bulunmuyor bilemiyorum yani. Kumpiratör İbrahim Barışık bugünün şanslı ismi oldu sevgili dinleyiciler. Tebrik ediyoruz kendisine. Kahvaltıya bekliyoruz. Artık diğer projeci arkadaşı kardeşiyle mi gelir? Başka projeleri konuşacağız arkadaşlar. Yok kardeşim kardeşi şey diyor. Deli o deyip duruyordu yani. Doğru doğru hiç onunla dolaşmaz büyük ihtimalle. Sevgili dinleyiciler güzel bir perşembe diliyoruz hepinize. Kolayında gençlere veda diyoruz. Hoşça kalın. Bugün mükemmel bir gün olacak.